A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. İnan alhamdülillah, ne ahmeduhu, ve nasta'inuhu, ve nastağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şurur anfusina, ve min seyyat a'malina. Men yahdihillahu falamudillelah, ve mayyurlil falahadiyelah. Nash'adu an la ilahe illallahü, Allahü ahduhu, la şirika lah. Ve nash'adu anna muhammadan abduhu ve rasuluhu. Ama Amabad, Mülk Suresinin tefsiriyle alakalı ilk dört ayeti işlemiştik. Rabbimiz bize imkan verir, kısmet ederse, inşallah bugün beşinci ayetten itibaren tefsirine devam edeceğiz. Mülk Suresinin faziletiyle alakalı geçen hafta bahsetmiştik. İnşallah herkes işittiğiyle amel etmiştir. Yatmadan önce en azından bir Mülk Suresi okumuştur. Amele dökülmeyen bir ilim, çok özür diliyorum, eşeklikten başka bir şey değildir. Çünkü eşeğe de yük uğrursunuz, o da yük taşır ama taşıdığı yükün ne olduğunun farkında değildir. O yüzden biz burada ne anlatıyorsak bunları amel etmek için öğreniyoruz. Yoksa meclisler işte birileri konuşsun, birileri de dinlesin, birileri bir şeyler öğrensin, gitsin birileri anlatsın değildir. Mülk Suresi diğer ismiyle Kurtaran Suresidir. Neyden kurtarır? Kabir azabından kurtarır. Okuyan, ona devam eden insan için. 5. ayette Rabbimiz diyor ki: "Vela kad zeyyenna sema'ed-dunya bi masabiha." Biz gökyüzünü bir masabiha e, Arapça bunun bu e, misbahın yani e, lambanın çoğuludur durumu. Biz göğü diyor lambalarla süsledik. Şimdi bu dünya semasını kastediyor tabii ki evveliyatlı olarak. semaud dünya demiş bütün tefsir alimleri. Orada ise semanın süslendiği şey yıldızlardır. Yani göğün lambaları tabi ki gündüz güneştir. Gece ay ve yıldızlardır. Şimdi biz ışıkların çok olduğu bir dünyada yaşadığımız için aslında güneş yıldızların ve ayın yeryüzünü nasıl aydınlattığını fazla fark edemiyoruz. Ama kırsal bölgelerde yaşamış insanlar daha iyi bilirler. Özellikle elektrik gittiği zaman bir sokağa çıkın bakın ay ışığı ve yıldızlar nasıl aydınlatıyor dünyayı. O zaman daha fazla bu ayette kastedilen gökyüzünü lambalarla donattık ayetini o zaman daha iyi anlar insan inşallah. Tabi Allah subhanahu وتعالى'nin yıldızları her mahlukatı yaratmasının hikmetleri var, yıldızları yaratmasında hikmetleri var. Kur'an'da nasla üç tane şey sabit yıldızlar hakkında. Birincisi bu ayetin devamında Rabbimizin şu sözü. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشْشَيَاطِينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّع۪يرِ Biz onları şeytanları taşlamak için kıldık. Lamba olmasının haricinde bir de şeytanları taşlamaktır. وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّع۪يرِ Onlara da cehennem azabını hazırlamışızdır. Katada <gülüyor> Rahimeullah diyor ki i̇bn Abbas'ın talebelerinden, Tabi'nin büyük müfessirlerinden, Yıldızlar diyor, Allah subhanehu ve teala yıldızları üç şey için yaratmıştır diyor. Kim bunun fazlasına geçirirse azmıştır, zulmetmiştir diyor. Neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü birçok kavim yıldızlar sebebiyle sapmıştır. Bugün işte geçen hafta biraz bahsetmiştim. Gazetelerde burç köşesi var. Yıldızlara bakılaraktan burç tahminleri yapıyorlar oğlak burcu yok bilmem başak burcu bu hafta işte sıkıntılı geçecek bu hafta şöyle geçecek bu hafta böyle geçecek millet gelecek kayıp haberlerini yıldızlardan alıyor o yüzden diyor katede kim bunun fazlasına yıldızlar hakkında geçerse orada haddini aşmıştır zulmetmiştir diyor birincisi ziynetun lisseme dünya seması için göğü için zinettir süstür her şeyden önce yıldız gök için süstür düşünün ki gök yüzünün sadece simsiyah olduğunu Allah böyle yaratsaydı gökyüzünü simsiyah e kimse kafasını kaldırıp belki göğe bile bakmazdı gecenin değil mi İnsan bazen o güzelliğe bakaraktan o zinete ve süse bakaraktan ne yapıyor rahatlıyor içi bir güzelleşiyor öyle değil mi niye Allah bize onu süs kılmış yıldızları İkinci olarak yehdedi biha fi zulmatil berri vel bahri Karada ve denizde yol bulmak için Allah subhanahu wa ta'ala ne yapmıştır? Yıldızları yaratmıştır. Eski gemiciler pusula icat edilmeden önceki gemiciler bunun ne demek olduğunu iyi bilirler. Çünkü bütün gemiciler yıldızları tanırlar. Hangi yıldızın hangi yönü tayin ettiğini bilirler. Allah subhanahu wa ta'ala'nın yıldızları yaratmasının ikinci sebebi de Karanlıklarda denizle ve karada insanların yollarını gittikleri yönlerini tayin edebilmeleridir. Her şeyi delille söylüyoruz. Bunun delili de Nahl suresi 16. ayettir. Ve alametin, ve bin necmühüm yehtedun. Biz gökte yıldızları ve alametleri yarattık ki diyor, insanlar ne yapsınlar? Yehtedun <gülüyor> yollarını bulsunlar. Gidecekleri yolu bilsin insanlar. Üçüncüsü de diyor Katede <gülüyor> rahimehullah rucumen nishyayatin şeytanları taşlamaktır. Şimdi hayatında İslam olmayan bir toplumun ilk unutacağı kavram şeytandır. Şeytanın birçok tuzağı vardır. Allah ayette diyor ki inne kayde şeytane kan dhaifah. Şüphesiz şeytan hilesi zayıftır, tuzağı zayıftır. Şeytanın ilk hilesi insan olma kendi varlığını unutturmaktır. Çünkü kendisinden gafil olduğunuz bir topluluk size her zaman savaşta galebe gelir. Galip gelir. O yüzden şeytanın ilk yaptıracağı şey kendi varlığını insanlar unutturmaktır. İnsanlar da ne kadar İslam'dan uzaklaşırsalar o kadar şeytanı unutur ve hayatlarından çıkartırlar. Bir insan da ne kadar İslam olursa hayatı da o kadar şeytanlarla mücadeleyle dolu olmalıdır. Bu ayette... Az önce okuduğum ayette ne demişti? Gökteki yıldızları ne yaptık? Şeytanları taşlamak için yarattık dedi. Keme kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Neden böyle ayette? Çünkü Peygamber sasem şöyle dedi. Şeytanlar için diyor Peygamber sallallahu sellem, Onlar bazıları bazılarına kulak hırsızlığı yaparlar dedi. Şeytanlar. Ve göğün belli yerlerine otururlar. Orada bazı olacak şeylere dinlemek için kulak hırsızlığı yaparlar. Kıyamete kadar olacak her şey lefi mahfuz denen bir kitabede gökyüzünde Allah subhanahu teala'nın arşının yakınlarında bir yerde saklıdır. Kıyamete kadar olacak her şey orada yazılıdır. Allah subhanahu teala ordularına ki Allah subhanahu gök orduları meleklerdendir. Allah subhanahu ordularına emreder ve o ordular da ...yeryüzündeki işleri düzenlerler. <gülüyor> Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası değil. Allah onları ordusuyla bu tarafa yönlendiriyor. Dursun bakayım olduğu yerde. Normalde yani fizik okuyan en basit insanlar bile bilir ki... ...hareketsizlik esas, esastır cisimlerde. Yani dış bir etken olmadan... ...hiçbir cisim ister katı ister sıvı ister gaz... ...hareket etmez... Muhakkak dış bir etkenin tesiri altında kalırsa cisim hareket eder. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgalarını buraya gönderen alemlerin Rabbidir. Oradan da başka taraftan oraya getiren de gene alemlerin Rabbi Subhanehu ve Teala'dır. Meleklerden ordularına emreder, onlar iletirler bunları Allah'ın dilediği yerlere Subhanehu ve Teala. O yüzden gökte sürekli bir icraat söz konusudur. Nasıl insanlar sabah oluyor, işe koşuşturuyorlar. Metrolara bakın, metrobüslere binlerce adam iniyor, binlerce biniyor. Milyonlarla ifade ediyorlar günlük sabah koşturan adamları. Aynı şekilde gökte de bir sürekli icra söz konusudur. Allah Teala ordularını emreder. Allah Teala'nın ordular da her tarafa ne yaparlar? Dağılırlar, işlerini yaparlar. İşte bu sırada bazı olacak olan olayları Allah Teala haber verir. Dilediği tabi ki o lef mahfuza ulaşmasına izin verdiği meleklerden bazıları, bazı meleklere bazı görevler verirler. O şekilde işler yürür. Mesela bir adam vardır kafasına saksı düşecektir. Allah bir melek gönderir o saksının evinde olduğu bir adama. Adam gider onu bir düzeltir tam düşecekken düşmeyi verir o adamın kafasına. Bu Allah subhanehu teala'nın kaderidir. O yüzden zarar ve fayda alimlerinin Rabbindendir diyoruz. İşte bazı olacak şeylerin bilgisini aldıkları için melekler şeytanlar bunu bazen işitmek için göğe otururlar. Tabi göğe çıkmak onlar için kolay bir iş değildir. Bunlar tıpkı kulaktan kulağa oyunu gibi göğün farklı mertebelerine otururlar. Yukarıda bir tanesi vardır filmlerde falan anlatırlar. Fedai derler değil mi? Fedai'nin işi nedir? Savaştan önce girer Ölümüne artık, o ölümü göze almıştır. Kapıyı açmak adına, kapıyı açar, orada 3-5 kişiyle çarpışır ölene kadar ki, arkadan 3-5 kişi de o sırada o vakitten imkandan fırsat içeri dalsın. Şeytanlardan da göğe çıkanlar vardır ki, kendilerini bilgi almak adına öldürmeyi göze almışlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yıldız kayıyor sahabe yanında. Diyor ki ne bilirsiniz yıldız kaymasını? Diyor ki biz biliriz ki büyük bir insan doğdu veya büyük bir insan öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayır bu böyle değildir. Diyorlar nasıldır ya Resulallah? Göğe diyor şeytanlar otururlar, kulak hırsızlığı yaparlar. Bu da işte biraz sonra okuyacağımız Safa suresindeki ayette de belirtildiği gibi inşallah Safa suresi 6 ve 9. ayete kadar olan kısım. Yakıcı yıldızlarla Allahu Subhanahu taala'nın şeytanları taşlatmasıdır. Yani o kayan yıldız bir şeytanın yanmasıdır elhamdülillah. Onlar kula hırsızlığı yaparlar. Tabi o sırada bilgiyi alttakine atar, o da diğerine, o da diğerine, o da diğerine ta kahine kadar getirirler. Kahinle şeytanın görünmeyen cinli iblis ve şeytanların yeryüzünde görünen insi halidir kahinler. Onlar da gayb hakkında bazı şeyler söylerler. Çünkü şeytan gayb ile alakalı gökyüzünde duyduğu bir şeyi kahine getirir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yanına 99 tane yalan katar diyor. Yanına 99 tane yalan katar. Sonra kahine söyler. Kahinde bir şeyler atar gayb hakkında. O bir tane işittiği doğru var ya. O gerçekleşir de insanlar 99 yalana değil bir tane isabet eden doğruya bakarlar. İnsanın fıtratı yapısı budur. imtihan gereği böyledi. O 99 yalana bakmaz. O bir tane doğruya bakar. Şimdi bu zaten belki birçoğunuzun bildiği bir şey de burada şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Birçoğunuzun belki dikkatini çekmedi. Ne dedik? Bir doğrunun yanında 99 tane ne katıyorlar? Yalan. Demek ki Batılın yanında hak olabilir. Batılın yanında hak olabilir. Biz bazen müşrik toplum diyoruz. İşte şu müşrik bu kafir diyoruz değil mi? Bir tanesi de diyor ki size ya bu adam namaz kılıyor. E 99 batılın yanında bir tane hak varsa bırak da o müşriğin yanında bir tane haktan namaz olsun ya. Değil mi? Bu üçüncü sebebi katedenin belirttiği. Safa suresindeki de şu. اِنَّ زَيِّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِز۪ينَةِ الْكَوَاكِبِ Biz gök semasını yıldızlarla süsledik diyor. Bu birinci illeti. İkincisi, وَحِرْضًا minkulli كُلِّ شَيْطَانٍ Ve her inatçı şeytandan da diyor, korumak için bu yıldızları koyduk. Şeytanlar çeşit çeşittir. Kur'an ve sünnet bunu ispat etmiştir. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın kıstasının olduğu Nemr suresine bakarsanız görürsünüz. وَقَالَ اِفْرِيْتُمْ min diyecek orada. İfrit dedi ki, İfrit, şeytanların büyüklerinden biridir aslında. O dönemde Süleyman Aleyhisselam'a cinler de hizmetine verildiği için, cinlerden Müslümanlar ve kafirler de olduğu için bir kısmı iman etmişlerdi. Onların büyüklerinden biri İfritti. Burada da şeytanin mârid demiş, İslam uleması şeytanları kısımlara ayırmışlar. İfrit, mârid, Marit Arapça inatçı demek. İnatçı her şeytandan korumak için biz göğü donattık diyor. لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَا الْمَلَئِ الْعَالَى وَيُقْضَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ Onlar ama göğe çıkabilirler ama en göğe çıkıp lef-i dokunamazlar. Orayı okuyamazlar. Onlar sadece meleklerden işittikleri bazı şeylerde kulak hırsızlığı yaparlar. Yoksa öyle temiz bir yere çıkmak onların haddi değildir. دُحُورَ وَلَهُمْ عَذَابُ وَاسِبٍ Onlara yakıcı bir azap vardır diyor. İşte o da yıldızların tabi ahirette böyle bir azap var. Dünyada da yıldızlarla onların taşlanmasıdır. Mülk bu ayetleri İslam ulemamız bu şekilde tefsir etmişlerdir. Ve ayetin 5. ayetin sonunda da ne demişti? Ve Onlara da ne hazırladık biz? Cehennem azabını hazırladık diyor. Burada alimler demişler ki kime hazırladık? Birinci manası, zahir manası şeytanlara ve beraberinde kafir mücrim olan herkese. Birinci manası. Aynı şekilde sünnette ve Kur'an'da cehennem ile alakalı bazı şeyler gelmiştir. Rivayetler gelmiştir, yeri gelmişken söyleyeceğiz. Cennet ve cehennem Allah'ın yarattığı mahlukattan iki mahluktur. Şu anda hazırda mevcuttur. Şu anda hazırda mevcuttur. Yani kıyamet kopunca Allah onları yaratmayacak. Onlar zaten yaratılmış, hazır bir vaziyette beklemekteler. Hem cennet hem cehennem. Buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih şu hadisi delalet etmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Cehennem Rabbine şikayette bulundu. Dedi ki, ''Ya Rab bir kısmın bir kısmını yiyor.'' Allah da ona iki tane nefes hakkı verdi o zaman. Nefes alıp dinlenmesi için. Çünkü cehennem o kadar şiddet ki kendi kendini yiyor yani. Ateş kendi kendini yiyor. Öyle bir ateş var. Nes allahül Allah da ona iki nefes hakkı verdi. Biri diyor kışın, biri yazındır. Sizin kışın bulduğunuz en soğuk gün zemheri soğuk diyor hadiste. O zemheri soğuk cehennemdendir. Biz hep zannederiz ki cehennemde yakıcı azap vardır. Hayır, cehennemde soğuk zemheri denen azap da vardır. Bununla alakalı hadisler vardır. Bakın bugün cilt tedavisinde e, soğukla yakmak diye bir tedavi yöntemi var. Sivilce ve benzeri şeyleri çok e, eksi bilmem kaç derecede bazı cihazlar geliştirmişler. Ucu eksi bilmem kaç derece soğuk. Deriye dokunduruyor, yakıyor onu. Aslında soğuk da yakar adamı. Yani bilmiyorum donan bir adamın görüntüsünü falan izlediyseniz bilirsiniz. Soğuktan yanmıştır bütün bedeni. Soğuk da yakıcıdır. O yüzden cehennemde sadece ce yakan cehen ateş azabı değil, cehennemde aynı zamanda ne de vardır beraberinde? Soğuk zemheri bir azap da vardır. Allah bizi muhafaza etsin. Gene diyor, yazın bulduğunuz en sıcak gün de cehennemin ikinci nefes alışıdır diyor. Kışın en soğuk gün ve yazın en sıcak gün cehennemin Nefes aldığı iki gündür. Bu hadis delalet ediyor ki cennet ve cehennem şu anda ne? Hali hazırda mevcuttur. Allah'ın yarattığı iki mahlukattan bir tanesidir. Bununla alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden 20 tane delil var cehennemin şu anda var olduğuna dair. Yani bazı bidat fırkalar çıkıp bunu inkar etmişler. O yüzden bu meseleyi zikrediyoruz. Cehennem 20 tane delilde ve cennet 20 tane delilde yaratıldı ve şu an hali hazırda mevcut olduğu kitaplarda, hadis kaynaklarında mevcuttur. Sonra ne demişti? Onlara Sa'ir azabını hazırladık. Sa'ir cehennemin isimlerinden bir tanesidir. İlim ehli şurada ihtilaf etmişler. Demişler ki, Sa'ir sadece cinli şeytanların gireceği yer midir? Bir grup ulema bunu söylemişler. Çünkü öncesinde kulak hırsızlığı yapan şeytanlardan bahsediyor ya ayet. Onların yakılacağından bahsediyor. Ve biz onlara sahire hazırladık diyor. Birinci grup ulema demişler ki sahir cehennemde bir bölgenin adıdır. Orada cinli şeytanlar yanacaktır demişler. Bir grup fakih de demiş ki hayır sahir cehennemin isimlerinden bir tanesidir. Neden? Çünkü birçok ayette cinlerin, şey, pardon cehennemin birçok ismi zikredilmiştir. Bir tanesi cehennemdir. Bir tanesi sairdir. Bir tanesi lavadır, Bir tanesi hutamedir. Bunların her biri cehennem ateşi ifade eder. Alimler demişler ki her biri cehennemin farklı derecesidir. O yüzden Allah subhanahu böyle ayrı ayrı isimlerle zikretmiştir demişler. Veyl olsun diyor değil mi birçok hadiste. Veyl i̇bn Mesud'dan gelen bir tefsire göre cehennemin bir vadisidir. Meryem Suresi 49. ayetin tefsirinde Allah s.a. diyor ki salih zürriyetleri saydıktan sonra onların ardından öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler diyor. Bakın namazı terk ettiler demiyor. Namazı nasıl zayi eder insan? Vaktinden geçirir, doğru düzgün abdest almaz, huşulu kılmaz Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani namazın terki değil bu ayette kast edilen. Bu ayette kast edilen namazı zayi etmek bu gibi sebeplerle. Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki diyor, namazı zayi ettiler, onlar Gayya ile karşılaşacaklar. Müfessirlerin hepsi Gayya'nın cehennemde bir kuyu olduğunu söylemişler. Ve Allah subhanahu ve teâlâ'nın kendisine sığındığı vadin Allah subhanahu teala'ya cehennemi şikayet ettiği ve kendisinden Allah subhanahu teala'ya sığındığı cehennemin vadisinin gaye olduğunu söylüyor alimler. Yani namazı zayi eden adamların gireceği yer cehennemde burasıdır yani. Varın terk edenlerin halini sizler düşünün. Birazdan zaten 6. ayette de biz bunu göreceğiz inşallah. Evet. Bunlar dediğimiz gibi az önce cehennemin isimleridir. Farklı farklı isimleridir. وَلِلَّذ۪ينَ bi Rabbihim <بِرَبِّهِم> Rablerini inkar edenler ki Allah'ı inkar etmek Allah yoktur demek değildir sadece. Allah'ı inkar etmenin çok farklı versiyonları bugün hali hazırda mevcuttur. Mesela Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek demek Allah'ı inkar etmenin bir versiyonudur bugün. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ Allah dedi ki, kafirler, kafirler şöyle dediler, Allah üçün üçüncüsüdür. Allah üçün üçüncüsüdür diyen herkese Allah kafir diyor, Subhanahu ve Teala. Bugün, bir takım cemaat liderlerinin, batıl, şirk, küfür cemaat liderlerinin televizyonlarda, gazetelerde, özellikle konferanslarla, devlet teşvikleri ve primleriyle, düzenlemiş oldukları diyalog toplantıları, dinler arası diyalog toplantıları, Allah'a küfretmenin modern versiyonudur bugün. Allah'ı inkar edenler, Allah'ın bu ayetini yalanlayanlardır. Tabi sadece Allah'ı inkar edenler bunlarla kısıtlı değildir. Bugün televizyona çıkıp kahrolsun şeriat diyenler. Sadece onlar değil, onlar kahrolsun şeriat dediğinde eğilip bükülüp büzülenler, onların karşısında kendilerince İslam oldukları için utananlar, bir başörtüsünü bile savunmaktan aciz olanlar, namaz kılan insanları savunmaktan aciz olanlar, onlar sakala peygamberin sünnetine küfrettiğinde başlarını büküp ağızlarını açmayanlar, hepsi Rab'lerini inkar eden bu asırdaki versiyonlardır. Hepsi için Allah diyor ki وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُوا cehennem. Allah hepsine cehennem azabını hazırlamıştır. Onları şimdiden sen bunu müjdere. Bu Mülk Suresi 6. ayet devam ediyor 6. ayet. Wa Onların varacakları yer ne kötü bir yerdir diyor Rabbimiz Celle Celalühu bu okuduğumuz ayette. <gülüyor> Mülk Suresi 7. ayet. İza ulku fiha semiu leha şehîqan O cehennemle mücrimler karşılaştıkları vakit ne duyarlar? Şehîqan veye tafur Arapça şahaka şehika bu ses manasındadır. Ses çıkarmasıdır. Cehennemin ses çıkarmasıdır. Bununla alakalı Furkan Suresi 12. ayet de mevcuttur Allah Subhanahu taala'nın kitabında. İza ra'athum onları gördüğü zaman onları gördüğü zamandan kasıt cehennem o insanları gördüğü zaman iza ra'athum min mekalin ba'idin insanlar haşr olmuşlar geliyorlar uzak bir yerden cehennem insanları gördüğü zaman <gülüyor> cehennemden bir ses duyulur. Burada alimler bu sesleri ifade ederken benzetmeler yapıyorlar. Diyorlar ki bu kelimeler çünkü bu manaya geliyor. Düşünün şiddetli basınçla bir havayı şöyle geniş bir mekandan daraltaraktan çok ince ufak bir boşluktan çıkardığınız zaman nasıl bir ses çıkar çok ürkütücü ve korkutucu değil mi fırtına estiği zaman düşünün ki kapıların aralıklarından hava giriyor nasıl ses çıkıyor değil mi insan evde korkuyor cehennemden böyle bir ses gelir kıyamet günü İnsanlar uzaktan cehennem gördüğü zaman ses çıkartmaya başlar daha azap başlamadan azabın küçükleri başlıyor o da ses gök gürülder çoğu insanın gök gürültüsü fobisi vardır değil mi Şipşek çaktı mı adam böyle kulaklarını tıkar başını büker değil mi? O işte cehennemde yaşayacakları, ahirette yaşayacakları azabın bir parçasıdır burada. Kıyamet günü de cehennem böyle sesler çıkartarak getirilecektir insanların yanına. Bu ayette Mülk suresi 7. ayette bahsedilen bu ses ile Furkan suresi 12. ayet birbirini desteklemektedir. Aynı manaları içermektedir. Mülk Suresi 8'de de Rabbimiz diyor ki Zannedersin ki öfkeden paramparça olacak. Yani düşünün ki çok kızdığınız ve sinirlendiniz bir adam öyle bir nefret beslemişsiniz ki senelerce hani adam bir anda karşınıza çıkıyor yani. Kalbinizi öfkesiyle doldurduğunuz bir adam bir anda karşınıza çıkıyor öfkeden çatlarsınız yani. Ya ona bir şey yapacaksınız ya kendiniz çatlayacaksınız yani. Öyle bir şey. Bu ayetlerde ifade edilen kelimeler cehennem için işte bu manayı ifade etmektedir. Bu manayı kapsamaktadır. Cehennem böyle çatlayacaktır. Şimdi adamlara öyle bir din anlatıyorlar ki. Paso cennet anlatıyorlar. İşte cennette şu kadar arazi verilmiş. Cennette bu kadar bu verilmiş. Cennette ev verilmiş. Cennette şurası verilmiş. O ne güzel dünyada zina yap dünyada içki iç, dünyada faiz ye, peygamber sarsan diyor faiz 60 küsur derecedir, en düşüğü annesiyle zina yapmış gibidir, o faizi de yesen, ondan sonra nefsin ne istiyorsa onu da yap Allah için sevme, Allah için düşman olma ama paran için sevebilirsin, dünyalık çıkan için sevebilirsin, dünyan için buğz edebilirsin, dünyan için Müslümana bile düşman olabilirsin, nasıl olsa nefsin emrediyor, nefsin ne istiyorsa onu yap bizim bizim toplumumuza anlatılan din sadece bundan ibaret. Allah rusulen mubeshirin ve mundirin. Ne diyor? Müjdeleyici ve korkutucu resuller gönderdik. Bizim arkadaşların işi bugün işte devletin mescitlerinde, camilerindeki arkadaşların işi paso müjdelemek. Hiçbirini korkuttuğunu görmedik bugüne kadar. Bu cehennem geliyormuş, burada yakınımızdaymış. Bak bu kadar küfür şirk zaten kendileri bilseler Müslüman olurlardı. Kendileri Müslüman değiller kalsınlar millete şirki, imanı, küfrü anlatsınlar. Tek anlattıkları şey müjdelemek. Biz anlatınca da milleti korkutmayın diyorlar. E Allah korkutuyor biz ne yapalım? Alemlerin Rabbi böyle kelimeleri seçerekten ayetlerini indirmiş, insanlara bir tasavvur çiziyor, cehennem kükrüyor diye Cenib-i sallallahu ve sellem'den gelen başka bir hadiste cehennem kıyamet günü 70 bin yularla getirilir. Boynunda 71 yular, 70 bin ip var. Melekler çekerek getiriyorlar. Onu zapt edebilmek için her bir yularda 70 bin melek var. Böyle bir cehennem var ya. Yani. Poliyanacılığa gerek yok. Toz pembe tabloları da gerek yok. İnsanlara böyle toz pembe hayatlar anlatıyorlar. Batılılardan aldıkları masallar gibi bir din anlatıyorlar. Sadece müjdeliyorsun, sadece cenneti vaat ediyorsun. Öyle bir cennet yok. Ala inna silatillahi ghaliye. Ala inna silatillahi al-janna ve ala inna silatillahi ghaliye. Termez <türk> hadisi. Allah'ın eşyası cennettir. İyi bilin ki Allah'ın eşyası pahalıdır. Milleti bırakın can mal vermeyin. Millet din için vaktini vermiyor ya. Yani. Nasıl bir cennet yani? Bu kadar ucuz mu cennet? Siz 20 milyona bugün ipekten örülmüş lüks mağazalarda 200-300 milyon etiketle satılan bir kaza sittin sene de geçse 60 sene demek hayatta alamazsınız. Niye? Bir kere maliyeti kurtarmaz. Kalitesi öyle olmaz. 20 milyonluk kazan öyle mi? Kim Allah subhanahu dini için ne kadar şey feda ederse o kadar da Allah subhanahu ona eşyasından verir. Bugün saatlerini televizyonun başında öldüren, internetin, bilgisayarın başında öldüren, bütün vaktini boş beleş şeylerle harcayıp bitiren insanlar ama Allah'ın dinine gelince yarım saatini bile veremeyen on dakika bile nasihat dinleyemeyen insanlar iyi bilsinler ben onları korkutuyorum Allah'ın hazırladığı bu cehennem onları bekliyor kıyamet günü o cehenneme onlar girecekler Allah bize afiyet versin Allah bizi oradan muhafaza eylesin peki nasıl olacak? değil vaktini vermek vakit vereceksin ondan da bitmeyecek canını da vereceksin yeri geldiğinde malını da vereceksin Çocuğunu da feda edeceğin. Meryem'in annesinin, Meryem doğduğu zaman Rabbine dediği gibi, اِنِّي وَدَاتُهَا Ben bunu senin için doğurdum ya Rabbi, sana kurbandır bu diyor. Bir anne için evlat nedir? Babalar çok bilmezler, anneler bilirler bunu, ne olduğunu. Babalar da evlatın ne olduğunu kısmen bilirler ama anne bambaşkadır. Çünkü Allah'ın yeryüzüne indirdiği rahmetin, bir parçası annenin yavrusuna gösterdiği merhamettir işte. Sadece bir parçasıdır. Allah'ın kullarına gösterdiği merhametin bir parçasıdır. Evladın ne demek olduğunu anneler ve babalar çok iyi bilirler. Meryem'in annesi evladını doğar doğmaz havraya ibadet etsin, hizmet etsin Rabbine diye bırakıyor. Meryem havrada büyümüş, ibadethanede büyümüş bir kadındır. Aleyhisselam. Meryem gibi zürriyetler ancak Meryem gibi yetişen onların menheciyle büyüyen insanların oluşmasıyla olur. Tağutun okullarına gönderip da putuna, Gandhi putuna, Lenin putuna, onun adı bilmem kimin atası olmuş, o puta secdettirmekle olmaz, yetişmez. Kimse kendini kandırmasın ya. Benim yeğenim var bir tane okula gidiyor. Abi diyor, bizim hoca dedi ki diyor, eee Atatürk işte geldi şeyleri kapattı ee, hocaların tekkelerini kapattı çünkü hocalar üflüyorlardı sahtekardı onlar diyor. Sonra bir tanesi kalkmış çocuklardan demiş ki hocam demiş benim annemin elinde böyle sihir vardı bir hocaya gittik o da Kur'an okudu geçti Allah'ın izniyle demiş. O geçecektir geçmiştir demiş. Akılsız kafir çocuğun şu aklı kadar kafası basmıyor. Çocuk da demiş ki e, hocam o zaman ilaç kullanıyorken de geçecek için geçmiştir. O zaman niye tıbbı övüyorsunuz ki demiş. Fıtrat tertemiz fıtrat nasıl cevap veriyor görüyorsunuz yani. Şimdi bu, bu kafir öğretmenlere çocuklarını teslim eden bir toplumun Allah'a iman gibi bir iddiası ne kadar tutarlıdır. Tamamıyla yalandır. Tamamıyla boş beleştir. Kendini kandırır. Kendini kandırmak kolay. 60 sene uyursun, 60 sene sonunda ölüm meleğe gel, bir anda görürsün e o beklediğin, temenni ettiği şeyin ne olduğunu. Ama yok, ben bu cehennemden korkuyorum diyen bir adam varsa, aklını başına toplayıp kafasını iki elin arasına koyup iyice bir düşünmesi lazım. Kullama ulkiyafı oraya her bir fuvç geldiği zaman Arapça fuvç bir topluluk demektir. Cemaat manasındadır. Yani toplu toplu insanlar nereye gelirler? Cehenneme getirirler. Burada da şunun delili vardır. Cehenneme insanlar grup grup gelecektir. Yani şimdi bir adam var Ebu Talip gibi. İşte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i korumuş, bakmış, gözetmiş öyle değil mi? Onun İslam'ı yayması için ona destekçi olmuş ama nasıl ölmüş? Şirki üzere ölmüş, müşrik ölmüş. E bir de bir amcası var adı Ebu Leheb. Hakkında sure inmiş, karısının hakkında sure inmiş, ya da O şeyin iki eli kurusun, kurudu da, malı ona bir fayda vermedi. Karısı da cehenneme odun taşıyacak, odun hamalıdır diyor, değil mi? Bir de böyle bir amcası var. E şimdi iki amcası da cehennemde aynı yere gider mi? Ebu Talip de cehennemde ebedi kalacak, öteki de cehennemde ebedi kalacak. E şimdi adam geliyor soruyor diyor ki ben şimdi diyor CHP'ye oy vermedim AK Parti'ye oy verdim ne olacak diyor. Dedim adresin değişti 7. kat olmazsa 3. kat olur fark etmez yani. Bir tane Ebu Talib'i desteklemişsin bir tanesi de Ebu Leheb farkı yok ki arasında. İkisi de şirk. Ha bu tamam az saldırıyor o çok saldırıyor. Farkı yok arasında ikisi de İslam değil. İkisi de batıl. İkisi de şirk. Farkı yok. Sen bir kübbala... Bir damla sidik karıştırdım mı bitti at çöpü o koskoca çöpü. Şirk böyle bir pislik işte. Ne kadar temiz olursa olsun içerisine koyduğunuz şey. Bir damla bile bulaştırsanız yerle bir ediyor. Bir de benim anlamadığım zaten bu kadar zamandır bir şey var. Ebu Talip gibi Peygamber sallallahu muhafaza eder. Bugün bizim talim ettiğimiz İslam'ın bugüne ulaşmasına vesile olan Ebu Talip ebedi cehennemde kalıyor. Bu adamlar Müslüman oluyorlar. Bu aklın, şeriatın kabul ettiği bir şey değil. Kesinlikle şeriat böyle bir şey kabul etmiyor. Demek ki cehenneme bu ayetin ispat ettiği şekilde insanlar ne gelecekler? Favuç, kavuç. Önce en alttakiler gelir. Onlar da münafıklar. Kendilerine Müslüman deyip, İslam'ı izahar edip, küfr-ı nifakı şurada gizleyenler. Şuralarıyla şuraları bir olmayanlar. Bunlar önce gelecekler. Çünkü bunlar cehennemin neresinde? En alt tabakasındadırlar. Sonra diğer tabaka. Sonra diğer tabaka, diğer tabaka. Sırayla gelirler. Ve neyle gelirler? İmamlarıyla beraber gelirler. O gün hepsini imamlarıyla beraber çağırırız diyor Allah subhanahu Herkes kimi kendine imam kıldığına dikkatli baksın. Bugün Fetullah Gülenler şunlar bunlar. Bunlar din anlatıyorlar da sanki bunlar milleti zorla saptırıyorlar. Kim anlatıyor benim hevama göre cennet falan hoca? Gidiyorum hemen ona tabi oluyorum. İşte ben namazla kılmadan cennete girmek istiyorum. Onu kim anlatıyor? Yaşar Nuri Öztürk. Ben onu imam kılıyorum. Ya ben hiçbir şey yapmayacağım. Sadece Allah var diyeceğim. Her helali kendi, haramı kendime helal kılacağım. On da Zekeriya Beyaz satıyor. Onlar da kendilerine onu imam kılıyorlar. Bir tanesi diyor ki yok sakal benim hoşuma gidiyor. Sakal da koyalım. ekime gidelim? Sofiler var o zaman onlara gidelim. Mahmut Hoca satıyor onu. E tamam sakalın yanında bir de şu da olsun dine dair. Böyle bir cennet kim satıyor? Falan Osman Efendiler. Onlara gidiyor tabi oluyor. O yüzden cehennemde herkes birbirine ne diyecek? Çamur atacak. O diyecek ki sen saptırdın. O diyecek ki ben seni çağırdım sen de tabi oldun. O yüzden Allah subhanahu ve Teala yüzde elli suçu buna yüklüyor. Yüzde elli suçu buna yüklüyor. Niye? Niye? Herkes hevasına ne uygunsa ona tabi olur. O yüzden herkes imamına dikkatli bakmak zorundadır. Zümer suresi 73. ayet de buna delalet ediyor. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى cenneti زُمَرًا Rablerinden korkan muttakiler de cennete nasıl gelirler? Zümre zümre, topluluk topluluk, parça parça, nasıl cehennemlikler, cemaat cemaat gidiyorlar? Parça parça gidiyorlar. Cennetlikler de böyle giderler cennete. Kullemâ ulkî fîhâ fevcûn se'elehum hazanetuhâ. Cehennemin bekçileri sorarlar her bir gelen topluluğa, her bir gelen cemaate sorar cehennemin bekçileri. Şimdi burada duracağız. Niye duracağız? Çünkü orada ne geçti? Hazanetuhâ. <gülüyor> bekçileri geçti. Bekçi bir şeye, Denetlemek için, gözetlemek için bekletilen şeyin insanlar katındaki adıdır, öyle değil mi? Bununla alakalı Rabbimiz Cehennemin bekçileriyle alakalı Müddesir suresi 30. ayette diyor ki, Alehaatis ate ashara, 19 tane melek vardır diyor cehennemde, bekçi. Alimler bunu ifade ederken ne bir gelen, sahih bir rivayetteki şu hadisi de delil alarak demişler ki, 19 bekçinin başında Malik isimli melek vardır demişler. O da şu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Bukhari ve Müslüm'ün e rivayet ettiği bir rüyası vardır. Kendisi anlatıyor. Beni iki tane melek aldı götürdü. Şuraları şuraları gezdirdi. Cehennemlikleri önce gösterdiler. Sonra cennetteki evleri gösterdiler. Benim evimi gösterdiler. Dedim bu kimin evi? Dediler bu Ömer'in evidir. Cennette Ömer'in evini gösterdiler bana. Girebilir miyim? Yok dedi. Kıyametten önce kimse giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya girmek istiyor, izin verilmiyor aleyhissalatu vesselam. Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tane melek görüyor, üzgün. Hiç öbür melekten her biri peygamberi görmüş, mutlu, sevinçli aleyhissalatu vesselam nurani varlıklar zaten. Ama Malik'e bakıyor, üzüntülü yani Malik'te öyle bir sevinç edası yok. C yanındaki meleğe diyor ki, kim kimdir bu? Diyor ki melek her Malik." Bu cehennemin bekçisi. Maliktir. Diyor ki niye gülmüyor diyor? Bundan sorunca diyor ki melek, "Haza Malik, Bu Malik'tir cehennemin bekçisidir. Lem yethak mundhu Allah." cehennemi yarattığı günden beri Malik gülmüyor diyor. Bu sahih bir hadis. Bukhar Müslim ittifak ettiği bir hadis. Allah Subhanahu Teala cehennemi yarattığı günden beri Malik hiç gülmüyor. Biz daha cennete mi cehenneme mi gireceğimiz belli olmadan her gün gülüyoruz. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gül, güleceğiz tabi ki bu insanın fıtratında var. Bizim söylediğimiz bu değil. Ama çok fazla aşırı gülmek müşrik toplumun, Allah'tan uzak toplumun bir karakteridir. Çok güldüğümüzden ağlamayı unuttuk zaten. Eğer hiç Allah korkusundan bir dakika dahi ağlamamış bir gözümüz varsa veyl olsun bizlere. Allah'ın huzuruna çıktığımızda o gözün nasıl hesabını vereceğiz? Bir kere bile Allah korkusundan gözyaşı dökmediyse o göz cehenneme gider Allah korusun. Üç göze Allah cehennemi haram kılmıştır. Bir, Allah yolunda cihattayken nöbet tutan göz. İki de Allah korkusundan ağlayan göz. Bu iki göze alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve teala cehennemi haram kılmıştır. En azından bir organını vücudundaki bir organını cehennemden azadet etmek isteyen bir müslüman varsa Allah'tan korksun ve gözlerini yaşla doldursun. Çünkü malik cehennemin yaratıldığı günden beri ağlamıyor. Gülmüyor. Daha sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki söyle örtüyü kaldırsın. Cehenneme örtü örtülmüş, kıyamete kadar bekli, beklemesi söylenmiş, üzerine de bir örtü çekilmiş. Çünkü sürekli kaynayan bir kazan düşünün nasıl ses çıkartıyor? Cehennem sürekli kaynıyor, fokur diyor. Çünkü hadis var, bin sene yakıldı, bin sene daha yakıldı, bin sene daha yakıldı yani. Hani simsiyah zifiri olması için, hani kor olur ya, ateş vardır, önce bir tutuşur, sonra kor olur. O yakar değil mi insanı? İşte kor olunca kadar binlerce sene yakılmış bir cehennem var. Üzerinde de örtü var diyor. Söyleyin kaldırsın örtüsünü. Örtüyü Malik şöyle birazcık açınca cehennemin gürültüsüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kapatsın hemen. Kapatsın diyor örtüsünü. Allah bize afiyet versin oradan muhafaza etsin bizi. Tabii Zuhruf suresi 77. ayet var. Bu ayette de Rabbimiz diyor ki: "Ve ne de uya Malik" لِيَقْتِيَ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ Dediler Malik artık Rabbine söyle artık bizim hakkımızda hükmetsin ya, biz artık takat getiremiyoruz güç getiremiyoruz Malik onlara dedi ki kum مَاكِثُونَ siz kalıcılarsınız Bu ayetin tefsirinde Kütüb-i Sitte'de 6 hadis kitabında rivayet edilen bir hadis var Ebu Derda radıyallahu anhudan geliyor Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günü Cehennemlikleri cehennemde azap ettiği zaman cehennemlikler diyecekler ki Rabbine söyle ey Malik birazcık azabımızı hafifletsin. Artık takat getiremiyoruz, güç getiremiyoruz diyecekler. Tabi önce çıkmayı dileyecekler her şeyden önce. bu Derda diyor ki bin sene geçer diyor cevap beklemeleri Allah subhanahu wa Teala Onların azabı biraz hafifletilir, onlara diken yiyecek olarak verilir. İşte iltihap, bildiğimiz irin ve kaynamış su içecek olarak verilir. Biraz azap böyle hafifletilir, düşünün hafifletilmiş halini. Sonra derler artık Rabbimiz bizi buradan çıkarsın, bak bu kadar zamandır buradayız, bu kadar zamandır azap içerisindeyiz. Rabbimiz bizi buradan artık çıkarsın diye nida ederler diyor bin sene geçer cevap gelmesinin ardından Allah sizinle konuşmuyor Allah sizin söylediklerinizle itimat etmiyor oturun oturduğunuz yerde cevap bu bin sene sonra ve o an cehennemlikler diyor kendilerini cehennemin duvarlarına vururlar o anda cehennemlikler kendilerini cehennemin duvarlarına vururlar artık Allah'ın rahmetinden tamamıyla ümitlerini kestikleri gündür İşte bu ayetin tefsirinde bazıları bu hadisi Rivayet etmişlerdir. Ne demişti? <gülüyor> Onlara oranın hazineleri sormuştu, değil mi? Oranın bekçileri sormuşlardı. Peki alimler demişler ki, 19 taneyle mi kayıtlıdır cehen? O kadar büyük bir cehennemin yani görevlileri 19 melekle mi kayıtlıdır? Yoksa bunlar 19 tane amir midir altlarında emrinde olan başka melekler mi vardır? Alimlerin birinci mezhebi demiş ki bunlar on dokuz tane büyüdür. En başlarında da malik vardır. O on dokuz tanenin altında da gene kimler vardır? Ayette dediği gibi Allah'ın emrine isyan etmeyen <gülüyor> kendilerinde katılık şiddetlik bulunan melekler vardır. Tahrim suresindeki ayetlerde ifade edildiği gibi. Birinci mezhep bunu demiş. ikinci mezhepteki alimler demişler ki on dokuzda sınırlıdır. Allah'ın doğrusunu bilendir çünkü Naslar bunu kayıtlamıyor. Aynı babtan yola çıkarak demişler ki ölüm meleği bir tane midir? Yoksa ölüm meleğinin altında da emrinde var olan melekler mi vardır? Bir grup ulema demişler ki bir tanedir. Bunu da En'am suresi 61. ayetle delil pardon Secde suresi 11. ayetten delillendirmişler. Kul yatawaffaukum melekul mautillazi vukkile bikum. Sizinle vekil sizinle mükellef kılınan ölüm meleği sizi öldürecektir. De ki diyor ayette bu ayetten tek kullandığı için ölüm meleği dediği için alimler bu görüşe gitmişler. Diğer grupta demişler ki hayır o başlarındadır. Onun emrinde melekler vardır. Onlar da En'am suresi 61. ayeti delil getirmişler. Tevaffethu tav, tav, tav, rusuluna ve hum la yufarritun. Bizim elçilerimiz onları öldürürler diye Allah ayette çoğul ifade kullanmış. Buradan yola çıkaraktan alimler demişler ki ikinci grup ki bu bize çok yakın bir görüş yani bizim tercih ettiğimiz bir görüş. Ölüm meleği başlarındadır. Onun altında emrinde var olan resuller vardır. Elçiler vardır. Onlar işte meleklerdir. Onlar insanların canlarını alırlar. Allah en doğrusunu bilendir. Devam ediyoruz müjsekiye. Elem yatikum nedir? Bak, demiyor melekler oradaki bekçiler. Elem yatikum beşir. Elem nedir? Ne demek bu? Size bir korkutucu gelmedi mi? Dedi ki az önce müjdeleştiriyorlar. Eğer size bir müjdeleyici gelmedi mi deselerdi, elem yatikum beşir derlerdi. Ne diyor melekler? Elem yatikum nedir? Sizi bugünle varacağınızla korkutan elçiler size ulaşmadı mı diyorlar? Galu bele. Dediler ki tabii ki gaccae ene nedirun bize korkutucular geldi fekezzebna ve ne biz yalanladık ve dedik ki ma nezzalallahu min şeyin bak demiyorlar Allah yoktur. Allah bir şey indirmemiştir diyorlar. Şimdi biz tevhide arz ediyoruz bunlara. Diyoruz bak Rabbimizin dini budur. Gelin tevhide, İslam'a girin. Diyorlar ki Allah böyle bir şey indirmemiştir. O senin anlayışındır diyorlar. Anlaşıldı mı burası? demiyorlar Allah yoktur dedik demiyorlar. Biz Rahman bir şey indirmemiştir dedik diyorlar. İşte müşriklik bu. Allah'a imanla beraber Subhanahu ve Taala imandan sonra Allah'ın indirdiğini tasdik etmemek Allah kitabında hırsızlık yapanın elinin kesilmesini söylemişken, zina yapanın taşlanmasını söylemişken, bir adam Allah'a iman ettiğini söylemekle beraber, bu devirde de el, el mi kesilir, caniliktir diyorsa, bu Allah'ı yalanlayan pis bir kafiridir. Bugün televizyonlarda bas bas bağırıyorlar, bu caniliktir diye. Milyonlarca da buna inanıyor. Ondan sonra bir de utanmadan kalkıp Allah'a iman ettik diyorlar bir de hayasızca, pervasızca. Allah'a iman ettiysen, Kitapçılarda 5 milyona, 10 milyona, 15 milyona çeşit çeşit Kur'an satılıyor. Bu Allah'ın indirdiği kitap. Git al, aç Kur'an'ı, bak orada el kesmeyle alakalı ayete, göreceksin ki Allah hırsızlık yapan kadınla ve erkeğin elini kesin diyor. Ya ben Allah'a inanıyorum ama buna inanmıyorum, kafirsin. Ayette dediği gibi, اَلَمْ nedir? Galu قَالُوا بَلَا قَجَّاَنَا nedirun? فَكَذَّبْنَا Yalanladık, ve kulna ma nezzalallahu min şey Allah bir şey indirmedik dedik biz o korkutanlara biz de bugün tevhide davet edip de bize icabet etmeyen ne diyoruz ki kıyamet günü görüşeceğiz inşallah biz sizi korkutuyoruz ama siz cehennemle korkmuyorsunuz ve kıyamet günü meleklerin bu sorularına böyle cevap vereceksiniz in antum illa fi dalalin kebir melekler de onlara diyor ki siz büyük bir sapıklık içindeymişsiniz ondan hayır demişsiniz resullere Ondan hayır demişsiniz sizi korkutanlara. Bu ayetler ve benzeri mesela Yasin suresi 51 52. ayet var gene aynı manalarda olan. "Wanufiha fis-suri min ila rabbihim Sura üflendiği zaman her biri cesetlerinden çıkıp Rablerine yensilun akarlar. Arapça yensilun senin akmasına deniyor. O kadar kalabalık insanlar topluluğu gelecek. Arasat denen meydan var. büyük büyük bir meydan. İnsanlar zaten hani her şehre büyük bir meydan kuruyorlar ya, yani bu fıtrattan kaynaklanan bir şey. Allah bunu fıtrata koymuş yani. Arasat diye bir meydan var, Allah orada insanları toplayacak, o yüzden bakın her şehirde büyük bir meydan vardır. Mısır'da Tahrir Meydanı, işte Türkiye'de Çağlayan Meydanı, Taksim Meydanı var, her yerde meydanlar var. Niye? insanları toplamak için yerler lazım. Allah subhanahu wa da Arasat meydanında da insanlar toplayacak. İnsanlar oraya gibi aktığı zaman, قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَد۪ينَا Diyecekler ki veyl olsun bize yazıklar olsun kim bizi uykumuzdan kaldırdı. Kim bizi uyandırdı keşke kalkmasaydık. Şimdi azap başlıyor çünkü görmüşler hakikatinin ne olduğunu idrak etmişler. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَسَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Bunu da söyleyenler müfessirler diyorlar ki bunu söyleyenler meleklerdir. Diyorlar ki bu Rahman'ın size vaat ettiği şeydir. Siz bunu daha önce yalanlamıştınız diyorlar. Abi mülk süresi 9. ayet bundan bitiyor 10. ayet başlıyor. Vakalu nesma u fi sa'ir. Dediler ki eğer işitseydik ve akletseydik cehennem ashabından olmazdık. Bu bugün irdeleyeceğimiz ve dersimizi noktalayacağımız son ayetimizdir. Ne dediler? Biz akletseydik ve işitseydik burada olmazdık. Bakın şunu demiyorlar. Biz anlasaydık veya biz okusaydık yok. Ne var? Nesma'u naqil. Çünkü insana hüccet neyle kayım olur? Hakkı işitmesiyle. Hakkı anlayıp idrak edip kabullenmesiyle hüccet kayım olmaz. Hani bugün bazı sapıklar var ya piyasada. Diyorlar bu kavme hüccet kayım olmamış. Allah'a iftira ediyor onlar. Resulüne iftira ediyorlar. Onlar iftiracılardır. Allah ve Resulüne iftira eden büyük iftiracılardır. Bu kavme Allah subhanahu teala kitabını göndermekle, Resulünü göndermekle hücçetini kaim kınmıştır. Gerisi bu adamların problemidir. Bunlar işitmişlerdir. Gitmek bunların problemidir bundan sonra. Haşa Allah'ın problemi değil. Allah subhanahu teala kitabı indirmiş, Resulü göndermiş, kullarına hücçeti ikame etmiş. Bunlar da işitmişler, akletmeleri bunlara düşer. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَّهُمْ مُرِدُونَ Allah hayır görse işittirirdi, Allah subhanat'a işittirse bile onlar yüz çevirirlerdi. Demek ki Allah bir kısmına işittirmeyecek, bir kısmına işittirecek, işittirdikleri içerisinden de kabul edenler çıkacak, reddedenler çıkacak. İşte kabul edenlerin haricinde hepsi ne olmuşlardır? Helak olmuşlardır. Dediler ki akletseydik, işitseydik cehennem ashabından, olmazdık dediler. Mesela bununla alakalı e, Nisa suresi 165. ayet var. Ondan bitireceğim inşallah. Rabbim diyor ki biz Resulleri korkutucu ve müjdeleyici olarak ne yaptık? Gönderdik. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسَ عَلَى اللّٰهِ هُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ Ta ki insanlar kıyamet günü Allah'a hiçbir hüccet hiçbir delil hiçbir mazeret getirmesinler diye. Demek ki Allah peygamberleri göndermekle kullarına hüccetini yapmıştır? İkam etmiştir. Bir adam Afrika'nın balta girmemiş ormanındadır. Duymamış Muhammed kimdir aleyhissalatü vesselam? Olabilir bu adam şeydir, mazurdur ama gene müşriktir dünyada. Ahirette ona bir peygamber gönderilir, ateşe girerse kurtulur, girmezse helak olur. Ama dünyada iken bu adam nedir gene? Kesinlikle müşriktir. Ama bunun haricinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim olduğunu duyan bırakın duymayı ona düşmanlık eden, onun dinini tahrif edenler kesinlikle Allah'ın hücretini onlar üzerine kayım olmuştur. Onlar kafirdirler, ebedi cehennemde kalacaklardır. Bununla alakalı bu ayet ile bu diğer okuduğum ayeti cem edersek inşallah... Cehennemliklerin eğer işitseydik ve akletsedik ifadesinden neyi kastettiğini inşallah anlayabilirsiniz. Demek ki hüccet ne ile kayma oluyor? Bu ikayette ifade ettiğimiz gibi Resullerin gönderilip kitapların indirmesiyle. Artık ondan sonrası insanın problemidir. Çok özür dilerim gençlerin arasında genel evi bilmeyen yoktur. İstanbul'da hangi ilçelerde genel ev var diye İstanbul'da yaşayan 15 milyon insanın ne kadar genç nüfusu varsa hepsi genel evlerin adresini biliyorlar. Niye? ilk üzerlerinden attıkları cehalet bu. Çünkü ilk ihtiyaçları bu onların kafalarında. Eğer onların kafalarında din gibi bir ihtiyaç olsaydı, önce Allah'ı nereden buluruz diye sorar, ondan sonra Allah'ın kitabını okurlardı. Allah subhanehu ve teala'yı kandıramazlar, bizi, hiç, bizi de kandıramazlar, Allah hiç kandıramazlar. Ama kendilerini kandırabilirler, kıyamet günü varacakları yer bu ayetlerde vasfedilen cehennemdir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Vau haydavanen alamin. Subhanekallahumma bihamdik Şimdi sormak istediği eklemek istediği bir şey olan varsa buyursun inşallah.